أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربا يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر بين رواية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا اتبعوا أهواءهم كل أمر مستقر Saddakallahul Azim. Allah'ım faena bil Kur'an'ı azim, mübarekle nafihi. Elhamdülillahi <Sessizlik> Rabbil aliyin. Estağfirullah el hayy el kayyum. Hasantukum bil hayy el kayyum ki la mu'tabada ve defa'tukum şur'e ve Kıyamet alakalı olarak orta alametler henüz yaşanmakta olan içerisinde bulunduğumuz alametler bahsindeyiz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem her şeyi allah Teala tarafından bildi ve bize bildirdi. Şimdi bu mucizeleri yaşamaktayız. Bu kafirler, bu araştırmacılar, bu kadar meseleleri inceleyenler sırf şu i şerifleri inceleyip Bunların hepsinin şu anda çıktığını, yaşandığını gördükleri zaman mutlaka iman etmeleri gerekir. Çünkü 1400 sene evvel nasıl bu kadar bu haberler verilir de tıp atıp çıkar. Bunu ancak kainat Yaradan'ın hak olan elçisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bilebilir, bildirebilir. Bak kendilerinin bazı meşhur adamları var kehanetleri var, kayıptan haberleri var, Nostradamus'ları var, bilmem ne namussuzları var. E, 60 60 ya tutmuş ya sallamış. He? Ya tutuyor ya tutmuyor. Kimisi hiç çıkmayan şeyi çıktı gibi uyduruyor. Çıkan bir şeyi o demediği halde demişti diyor. Böyle yalanlarla milleti Resulullah bu kadar hak haberleri gün be gün çıkıyor. Bunları hiç konuşmuyorlar, konuşturmuyorlar Dinlemiyorlar, dinletmiyorlar Kainlerin, falcıların, müneccimlerin Yalan uydurmalarını Yaldızlaya maldızlaya Milletin kafasına gözüne sokmaya çalışıyorlar Allah şerlerinden muhafaza Amin. Basın güçleri var ellerinde Bu masonların, bu yahudilerin Basın güçleri var, yayın güçleri var Dünyayı ele almışlar Palavra'yı, yalanı Doğrudan ileri geçirmişler Milleti bunlarla oyalıyorlar. Bu kadar dost doğru haberleri gizliyorlar. Ama biz anlatıyoruz. Siz de dinliyorsunuz. Allah hak sözü dinleyenlerden eylesin. Febeşşir <Gülüyor> ibad allazina yestem'unel <Gülüyor> kavle feyeteb'un ehsene. Habibine sallallahu aleyhi ve sellem ne haber veriyor? febeşşir ibad, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kullarımı müjdele biz o kullardanız e şimdi ilerisini okuyorum değil misiniz onlardan mısınız siz kararı verirsiniz benim kullarımı müjdele diyor biz onun özel kullarıyız Tabii, biz yahudi miyiz biz hristiyan mıyız biz müşrik miyiz biz münafık mıyız biz biz ehli sünnet vel cemaat dostlardanız biz Seçkin kullardanız biz. Benim kullarımı müjdele. Kimdir o kullarım? Müjdeye mazhar. Bu mübarek gecede şu müjdeyi almak için gelseydiniz yeterdi size. Ellezîne <gülüyor> yestemiûne'l-kavl O kullarım ki sözü dinlerler. Her sözü dinlerler. O bir şey der, bu bir şey der, yalan der, yanlış der, hurafe batıl der, uydurur. Bu kadar laf var memlekette. Ağzı olan konuşuyor. Hepsini duyuyoruz. Ama hepsine uymuyoruz. فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَةً Sözün en güzeline uyarlar. İşte sözün en güzeline uydunuz da buraya geldiniz. Sözün en güzeli Allahu nezzele ehzenel hadithi kitaben muteşabihem metani Allah ki Celle Celaluhu, haberlerin en güzelini, sözlerin en güzelini o indirdi. Hazreti Kur'an, vahiy metlu, bu hadis-i şerifler vahyi, gayri metlu. Hepsi Allah'ın vahyidir. Birisinin farkı namazda kıraat yerine geçer. Hadisler namazda kıraat olmaz, yoksa ayetten farkı olmaz. Çünkü ayetin de sahibi Allah, hadisin de sahibi Allah. Ayeti buyuran Allah, hadisi de o buyurdu. Eğer Allah buyurmasaydı da, birisi bir şey uydursaydı, bu kadar kıyamet alametlerinin hadisleri tıpatıp çıkar mıydı? Çıkmazdı. O zaman ne derdir? Bu böyle olmadı ya, nasıl iş? Yüzlerce, binlerce bu konuda ciltlerce kitaplar yazılmış, hadis ve rivayetler doludur. Peki, bunların hepsi nasıl tıpatıp çıkıyor? İşte bu sözün en güzelini duymaktır. İnşa'Allah Duymaktan ileri bir de uyumak nasip olur inşa'Allah Çünkü Duyarlar diyor Kulak verirler, kulak kabartırlar O bir şey dedi, bu bir şey dedi, o bir şey dedi Hepsine uyarlar Uymazlar Ben de uyduğum sürüye yapmazlar Çünkü neden? O sürünün nereye gittiğini Araştırırlar Bir sürü gidiyor böyle Bir sürü gidiyor böyle ben şimdi ne tarafa gideyim? O sürüye sorarlar. Onun saygına, onun çobanına. Bunlar nereye gidiyor? Bunlar mezbahaya gidiyor. Aman kalsın. Bunlar nereye gidiyor? Yaylıma gidiyor. Tamam gelsin Tamam mı? Şimdi cehenneme giden sürüler var. Cennete giden zümreler var elhamdülillah. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Bu saatte şimdi, oraya gidebilirsin, buraya gidebilirsin, şuraya gidebilirsin, şunu dinleyebilirsin, bunu işitebilirsin, o diziyi seyredebilirsin, bu filmi izleyebilirsin. Sen ne yapıyorsun? ha Ben en güzeline uyayım diyorsun, geliyorsun burada, ne dinliyorsun? Ayet ve hadis dinliyorsun. Kurafe, batıl, hikaye, uydurma, asılsız, astarsız rivayet dinlemiyorsun. Kale Allah, kale Resulullah, Allah buyurdu, Resulü buyurdu. Bunun sonu iflahdır inşallah, felahdır inşallah. Ama hangi sözün başında kal Allah, kale Resulullah yok. Besmele yok, hamdele yok, salvele yok efendim. Onun sonu ahirette Hangi söz gidiyor? Kal Allah, kale Resulullah içermiyor, ihtiva etmiyor. Evet. Haslı mazmunu ki Husranı ruzi mahşeresi. Efendi bu çok ogur. Bunun diyor e, özeti nedir? Kazancı nedir? Karı nedir? Mahşer gününün rezilliğidir. Rusvaylığıdır. Kepazeliğidir. Şimdi şu saatte sizin gibi meclislerdeki bu kelamları dinleyenlerden başka kıymet dedikodu, yalan, iftira, film, tiyatro, sinema dinleyenlerin geçirdikleri vakitlerin kazancı ve getirisi ahiretin rezilliğidir. Ama sizinki yüz akıdır inşallah. Yüz akıdır. Seçiminizi doğru yapın. Sözün güzelini dinleyin. En doğru haberleri kaynağından alın. Ve en güzeline uyun. ''Ulaikellezine hedelah'' ''Ulaike gülülel bab'' İşte Allah'ın hidayete erdirdikleri. İşte Allah'ın doğru yolu gösterdikleri. Herkese gösterdi ama herkes yola gelmiyor ki. Herkese yolu gösterdi ama bizi yola iletti elhamdülillah herkese gösterdi bizi iletti <gülüyor> herkes akıllıyım geçinir maddi karını bilir bir kuruş kar için kaç takla atar efendim bu millet çok hesabını doğru yapar dünya zararına asla katlanmaz rıza göstermez ama ahiret hususunda hiç başına gelecekleri bir kere bile düşünmez. Bunların aklı nereye kadar? Mezara kadar bile gitmez. Ama bu ahiret aklı kafası daha gelişir inşallah. O akıl ki cennette sonsuza kadar saadetler kazandırır. Hiç bu iki aklın durumu bir midir? Efemen men hakkı aleyh kelimetül azab, efe tüm gıdü men Habibim haklarında azap kararı hak olmuş olan, bunlar cehennemliktir diye tam kalanmış olanlarla Allah'tan korkan, haramlardan sakınan cennetlerin adayı olanlar bir midir diyor ateşe düşmüşü sen mi kurtaracaksın ya Muhammed Sallallahu ve ne demek o ben adama cennet yolunu gösterdim gelmiyor cehenneme atlamış gidiyor vaaz nasihat para etmiyor zaten duymak istemiyor Belki tesirlenirim diye, dinlemiyor bile. Göktaş'ın dediği gibi rahmetli. Bir ilaç tavsiye ettiler dedi, sigarayı bıraktırıyormuş dedi. Ben de başladım dedi, bir de baktım sigaradan nefret gelecek bana diye, ilacı bıraktım dedi. Baktım yarıyor işe dedi, ilacı bıraktım dedi. Neden? Bırakmak istemiyor sigarayı. Bunun gibi, adam diyor ben gavurluğu bırakmak istemiyorum diyor. Sen de diyorsun ki hocayı dinle. Bir kere getirdiler adamı birini bizim vaza. Dinlemiş dinlemiş çıktı. Sordular ona. Nasıl buldun? Dedi 40 senelik gavurluğuma mal olacaktı. Az daha zor direndim dedi. <gülüyor> Tabii böyle adamlar da geliyor. Her cins geliyor. Buraya da gelenin hepsi hoş evliya değil. Bir kere diyor misafir olarak alıyor geliyor. O da bir bakayım bu da ne tip bir şey konuşuyor diye dinlemeye geliyor. İnanasım geldi dedi. Zor tuttum dedi yani. Bak. Şimdi Allah Teala diyor ki. Bunu sen mi kurtaracaksın ya Muhammed diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. O taraftan diyor. Ve nekele tehdid ile sırhatı Sen dost doğru yola hidayet edersin. O taraftan diyor. Nekele tehdime nehpet Sen en sevdiğin amcanı bile hidayet edemezsin diyor. Çünkü neden? Sen yol gösterirsin. Hidayeti ben yaratırım. Adamın canı ekşili istiyor Adam inanmak istemiyorsa, bu adam cehenneme atlamışsa, dünyadan ateşe girmişse, şu anda haramların içindeyse ve öldüğü anda cehennemdeyse, sen ne yaparsın diyor? sen onun için biraz kıpırdanma, biraz hareket. Anlıyor musun? Hareket. Allah yolunda hareket. Bunlar, hidayet isteklisi olduğunuza delalettir. Biz ya Rabbi cennet yolunu arıyoruz demektir. Ha, onu gösteriyorsunuz. Bak bu kadar cehennem davetiyelerini. Reddetmişsiniz. Cennet meclisinde, bahçesinde gelip oturmuşsunuz. Allah ayrılmaktan muhafaza etsin. Allah muhalif rüzgarlara yandan belden yeleser ters rüzgarlara kapılmaktan muhafaza etsin şu kalbimizdeki nurun sönmesinden bizi muhafaza etsin arkadaşlar <gülüyor> kendimizi kollayalım kendimizi kollayalım en ufak bir akıma kapılırsın seni rahmetli derdi Celal Hoca da kurtaramayacak derdi rahmetli olduğunda da mübarek adam kabirde öyle sıkıştıracaklar sizi derdi Celal Hoca da kurtaramayacak derdi kendisi için bizim Rize'de okuduğumuz köydeki Celal Hoca Allah rahmet etsin yani Muzip adamıdı da Doğru söylüyor seni diyor, Cellal Hoca da kurtaramıyor Cellal Hoca kendini kurtardı mı bakalım şimdi Herkes hocası da düşünsün, hacısı da düşünsün Allah tabi vefat etmiş Makamını cennet etsin, mübarek adamıdı da vaaz ediyordu millete yani Ha sizi ben de kurtaramam diyor Resulullah, Allah diyor Habibi'ne git sen mi kurtaracaksın diyor ya Muhammed Mustafa kurtaramıyor Sallallahu aleyhi ve sellem Hangi hoca kurtarabilir, hangi şey kurtarabilir İnsan evvela Hidayete istekli olacak ben senin yolunu arıyorum ya Rabbi diyecek Mevla da onun iyi niyetini görecek bak ondan sonra Allah onu nasıl yola iletecek ama sen kulağını tıkıyorsun, gözünü yumuyorsun görmek istemiyorsun, duymak istemiyorsun e ne yapacak sana Allah Teala işte zorla herkesi cennete de gönderir ama işine gelmez, imtihan hikmeti efendim işlemez onun için inşallah şu gidişatla cennetin yolundayız Cennetteyiz şu an itibariyle. İlim meclisindeyiz, hadis-i cennetteyiz. Allah çıkmaktan muhafaza eylesin. Ee, yaşadığımız sürece bu cemaatlardan ayrılmazsak yerimiz cennet olur. Ama cehennem cemaatlarına katılırsak, men cemaate şibran, ehl-i sünnet ve cemaat inancından ve toplumundan karış ayrılan, feynneum min cüthâ'i cehenneme, cehennem cemaatlarına dahil olur diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tirmizi hadisinde. Onun için Allah cehennem cemaatlarıyla tüm ilişkilerimizi tamamen kestirsin. Amin. Kalbi ilişkilerimizi, maddi ilişkilerimizi, manevi ilişkilerimizi. Çünkü cehennem cemaatları çok etrafımızda. Cennet cemaatlarında böylece sabit kadem eylesin. Kaymaktan caymaktan muhafaza eylesin. Amin. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor Amin. Kıyamet çok yaklaştı. Şimdi biz burada devamlı şunu demek lazım. Mikael amcanın doğru bir tespiti var. Geçen dedi sohbette dedi biraz kabirden ölümden bahsettin. Çok dedi güzel oldu. Her sohbette ölümden biraz bahset. Hakikaten bahsetmek lazım. Bana da yarıyor. Biraz ölümden bahsediyorum. Benim de böyle bir lan diyorum hicaya gel biliyor musun? Ölüm çok faydalı bir vaz. Kefabil mevti va'iza. Resulullah'a hiç bir sohbet deniz yok. Vaiz olarak ölüm yeter. Ama şimdi tabi Ölümün de ciddiyeti kalmadı. Milletin işi telaşı çok. Yani ne cenaze arabası görenin morali bozuluyor. Adamı gömenin bile iştahı kaçmıyor. O hala oradan sen kebapları hazırla geliyorum diyor. Gömüyoruz şu anda diyor. Biliyor musun? Oradan e, şey ısmarlıyor. Ne onun adı? Künefe. Künefeyi diyor kızdır diyor. Künefeyi koy diyor şeye diyor. Ha tamam. Beş dakikalık diyor. Yol var diyor buradan mezarlıktan diyor. Adamın orada bir günlük iştahı bile kaçmıyor. Durum bu. Ama ölümü konuşacağız. Madem kıyameti konuşuyoruz, her sohbette bir ölüm lafı geçsin. Ekseru zikra hazimil Lezzetleri kıran ölümü çok hatırlayın. Lezzetleri kıran, keyifleri kaçıran, moralleri bozan, yatırımları durduran ya ölüm var. Bunu bunu çok hatırlayalım. Çok can alıp çünkü neden? Maalesef, fakat kıyamet kıyamet, büyük kıyametin alametlerini sayarken adam da öte yandan daha çok varmış diyor. Halbuki kendi kıyametine hiç yokmuş. Birden gidiyor. Geçen hafta buradaki adam şimdi mezarda yatıyor. Haftaya da bizden biri yatabilir. Bu hiçbirimiz için efendim uzak değildir. Yakınımızda dolaşıyor. Onun için kıyamet çok yaklaştı. Evvela bizim kendi kıyametimiz çok yaklaştı. Kendi kıyametimiz nedir? Neden ibarettir? Ölümden ibarettir. Hakikaten keyifler kaçacak. İnsan az gülecek, efendim az eğlenecek, az keyif yapacak. Eğlenmesi de meşru olacak. Hanımıyla, çocuğu çocuğuyla şakalaşabilir. Meşru bir mahabbet olabilir. Birkaç fıkra anlatılabilir. Bunlar dozunda kalacak. Bunlar dozunu geçmeyecek. Namazlar kaçırılmayacak. Vakitler geçirilmeyecek. Zikirden gaflet edilmeyecek. Çok böyle mizahi şeyler Kültürel şeyler, fıkralar falan bunlar olabilir. İnsanlar biraz gülebilir. O kadar da hiç gülmeyin denemez. Ama e şimdi bizde hiç ağlamak diye bir şey kalmadı. <gülüyor> Az gülsünler, çok ağlasınlar buyuruluyor. E bizde ağlamak sıfıra gitti. Gözler dondu. Allah için bir damla akmıyor. Gülmeler haddini açtı. Gülmeler haddini açtı. Gülmenin bir Hududu var. Tabi sahabe-i da gülüyorlardı. Sahabe-i da gülüyorlardı ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen gördüğü gibi onların başına geliyordu. <gülüyor> Keyfinizi kaçıran ölümü çok hatırlayın. Bir kere geldiğine buyurdu. Nasıl gülüyor biliyorsunuz buyurdu ki önünüzde ölüm var nereye gideceğiniz belli değil. Şaşırdı kaldılar, ahalladı dondular. Ve öyle çekindiler. Kara kara düşünmeye başladılar. Resulullah da eve gitti. Hazreti Cibril geldi hemen. "Amma da ümitlerini kestirdin." dedi ya. Sahabe-i çok şey bozuldu dedi. "Allah beni sana yolladı." dedi. "Sana da bir ayet yolladı." "Nebbi ibadi enni ene'l gafurur rahim kullarıma haber ver. Çık dışarı şimdi. Onlar çok üzgün. Söyle onlara çok çaba açlayan, anadan babadan çok acıyan ancak benim Allah buyuruyor." Hadi bakalım şimdi. Yine Mevla bir dengeyi sağladı. Peşinden de ve en adabihi'l azabul. Ama azabıma gelince o da çok can yakar ha. Ne demek? Korku ile ümit arasında dengeyi koruyun demek. Bir tarafa ağır gelirse denge bozulur demek. Lehuzne kavlü'l mü'mine ve reca'uhu Müminin korkusuyla ümidi tartıya girse denk gelir. Hiç ileri geri yapmaz. Korku ağır basarsa ümitsizlik galip gelir. Allah muhafaza. Ve men ya'natu min rahmeti rabbi İlla dallun. Rabbinin rahmetlenir ancak sapıklar ümidini keser. Kafirler ümidini keser. İnnehu la ye'şun bi'r-ruh illa ilal kafirun. Allah rahmetlenir ancak kafir toplum ümidini keser. Biz kafir değiliz elhamdülillah. Sabaqtu rahmeti ghadabi. Rahmetim gazabımı geçmiştir buyuruyor. Bak ben gafurur rahimim diyor. Azabım can yakıcıdır diyor. Ben azab edeceğim demiyor. Rahmet tarafında ben rahimim diyor. Azap tarafında benim azabım diyor. Azabım can yakıcıdır diyor. Ama ben azap edeceğim demiyor. Dolayısıyla azabı sıfatlara veriyor. Mahveret ve rahmeti zatına nispet ediyor. Kur'an'da büyük incelikler var. Bunları doğru okumak lazım. Hepten ümidi kesmemek lazım. Ancak biz biraz ayarı kaçırıyoruz. Allah muhafaza tehlikeli duruma düşebiliriz. Bak ahirette ...defterler uçuşacak. Efendim kiminin sağından, kiminin solundan... ...Allah halinden alanlardan eylesin. Kiminin sırtının arkasından... ...sol eli göğsünden sokulacak, göğsü yarılacak... ...solu arkadan çekilecek... ...ve sol eline sırtının arkasından verilecek. ve مَنُوْتِيَ كِتَابًا وَرَاءَ الظَّار۪ي فَسَفَّتْ عُثِبُورًا O başlayacak bağırma, ölüm neredesin gel, ölüm gel, helakim gel... ...tam şimdi zamanın hiç yaşamam lazım değil... E cehenneme girecek adam yaşamak ister mi ya? Yanacak adam ya. Ne acayip bir şey. Allah Allah. Gecen offshore deni biri yakmış kendini. Ölmüş. 27 gün sonra da ölmüş. Bir gösteriyor. Allah Allah. Gitmiş faize vermiş parayı. Şimdi de herifle hortumlamış gitmiş. Pozver alamıyor parayı diye. Gitmiş yakmış kendini. Hem dünyada yan hem ahirette yan olur mu bu ya? Yakmış kendini. Para için. Kaç bin doları gitti oradaysa. Lan para için adam kendini yakar mı ya? Yakmış kendini. Sonra da öldü gitti. Sipsiha olmuş gözleri böyle çıkmış. ya, yanıyor böyle. Allah Allah. Hemen orada ve <Sessizlik> ta'şâvcu Yüzlerini ateş bürüyecek Allah buyuruyor. Serâb ilmin kataran. Gömlekleri katrandan üzerlerine, bütün elbiseleri üzerlerine katran giydirilecek. Yüzlerine ateş bürüyecek bir bak. Suratına ateş çıkmış. Böyle yanıyordu, böyle gözleri çıkmış, Her tarafı yanıyor. Allah Allah. Neymiş? Faize parayı vermiş de alamamış da, bakmış da yakmış kendisini şimdi. Bir de ahirete gidecek. İntihar etti şimdi. Cennette haram ettim diyor intihar edene. Allah muhafaza ya Rabbi. Bak, bak derdine bak. E bu bakta gör işte. Bu yangın ahirette dayanılacak bir şey midir ya? Yanacak, helak olacak Allah muhafaza. Ya Rabbi Alemi, sen bizi ile kurtar ya Rabbi. Ölümü istiyor. Yaşamak istemiyor. Ateşte yaşanır mı? Allah bize sağlık verdi, sıhhat verdi. Bak şu kadar imkan verdi, nimet verdi. Şimdi şu hayatımızı cehenneme çevirmeyelim. Zindana çevirmeyelim. Ebedi ahiret azabına sebep kılmayalım. Şu, şu rahatlıkları ebedi azaplara vesile yapmayalım. Sonsuz nimetlere sebep kılalım inşallah. Ne lüzum var ya? Başlayacak bağırma. Ölüm, ölüm, ölüm. Çağır da bağır. Ölüm seni mi duyar? Ölüm kesildi. Ölüm kesildi. Cennetle cehennem arasında ölüm koç şeklinde, alaca koç şeklinde getirildi. Ve ölüm boğazlandı ölüm kalmadı ölümü de öldürür Allah Celle Celaluhu öldüren Allah Celle Ölüm ölümü öldürecek o zaman işte nimet de tamam olacak azap da kemal bulacak çünkü cennettekiler ölmeyeceğini anlayınca rahat edecek cehennemdekiler ölmeyeceğini anlayınca feryat edecek ölüm onlara en büyük beklentileri nimet gelecek ama ölüm yok ya cennet kuludun Ey cennetliler ebedisiniz. Ölümü kestik. Sağ tarafa bağırılınca cennetteki bayramı dinle. Allah bizi de o coşkuya katılanlardan eylesin. Ya ehlenne'ri kuludun Sol tarafa ey cehennemdekiler. Adamlar da bir nida bekliyor. Ne olacak durumumuz? Ölümü kestik ebedisiniz. La yahzunuhumul faza'ul ekber. İşte o zaman cehennemde öyle bir feryat figan bağırtı kopacak ki dünya insanları şu anda o narayı duysalar hepsi ölürler diyor. Hepsi ölürler. Bir tane yaşayan kalmaz. O sesi şu anda duysalar. O feryadı inildiği şu anda hissedebilseler. Ama o dostlarımız var ya <gülüyor> Güzel karar haklarında geçenler <gülüyor> Onlar oradan ırak edilenler, uzak edilenler Cehennemin sesini, nefesini bile işitmeyecekler. Lâ yâhzûlûhûl fezeûl ekber. Cehennemde bu figan koptu mu, bunlar onu duymayacaklar ve mahzun da olmayacaklar. Çünkü duyan insan rahatsız oluyor. Efendi Hazretlerimizi bir zaman Karetepe'ye şubeye almışlardı. Hiç eziyet etmediler bana dedi. Odada da bıraktılar, devamlı dersimi yaptım. Fazla fazla da dersimi yaptım. Devamlı seccad de mübarek, gelip bakıyorlar anahtarın deliğinden. Amirler, memurler, bu hoca ne yapıyor? Bir de bakıyorlar. Hepsi et caddesi. Allah Allah. Hiç mi yapmıyor? Bu adam ne yapıyor? Böyle oturuyor, oturuyor, oturuyor. Kaç türlü dersimi fazla yaptım derdi. Kattesellâhü sallâhü Ama derdi. Aşağıdan adamları işkenceye vermişler. Ceryana vermişler. Suçluları konuşturmak için öyle bir bağırttırıyorlar ki diyor. Ben burada rahat duruyorum ama onların bağırtısından insanın içi gidiyor. Yani sen ne kadar rahat olsan komşunun kavgasının sesi seni huzursuz eder. Onuncu Allah diyor ki cehennemdeklerin feryadını bile işitmeyecekler. Onları hiçbir şey üzmeyecek. Ya? Neden feryat ediyorlar? Neden belayı buldular? Sebebini dinle. Ve yasla saira. Cehennemi boylayacak. Helak diye bağıracak, ölüm diye çağıracak. ateşi boylayacak. Neden? İnnehu ganevi ehli mesrura. Çünkü o kişi, sol tarafından ve sırtının ardından defteri verilen adam, dünyada hanımı ile, çoluk çocuğu ile çok sevinçliydi diyor. Bu sevinç nasıl bir sevinç? İslam dışı bir sevinç. Gayrimeşru bir sevinç. Filmlerle, eğlencelerle, şarkılarla, türkülerle, namazsız, abdestsiz, zikirsiz, Kur'ansız bir sevinç. Onu mutluluk zannediyor. Mutlu aile portresi çiziyorum zannediyor. Halbuki işte ahiretteki iç yüzü gerçek Perdenin arkası gözüktüğü zaman Niye buldu belayı şimdi ölüm diye Bağırıyor hayat ne güzel Yaşamak ne güzel diye şarkılar Söylüyordu dünyada he? Şimdi niye Ölümü çağırıyor Çünkü dünyada gayri meşru Şekilde seviniyordu Leyla'larda layla'larda Barlarda pavyonlarda Hoplar zıpladı çünkü o bize döneceğini hiç sanmadı. Ben böyle yaşarım. Hesabı da ödemem. Sarı çizmeli Mehmet A'yım. Hürriyet var, istiklal var. Ölürüm, çürürüm. Yok olur giderim. Daha geri çıkmam. Kimse de beni kaldırıp da hesabı bana sormaz zannetti. Bela. Olur mu öyle şey? Yakışır mı bana? Herkes yaptığını yapsın. Sonra suçlular cezasız kalsın. Adalet tecelli etmesin. Allah'ın adaleti yerini bulmasın. İnsanlar birbirine saldırısıyla efendim rahatlasın. Zalimin zulmü yanına kar kalsın Olmaz. İnne rabbau bihi Rabb'i kulunu görüyordu. Hakkıyla biliyordu. Herkesin yaptığında başında duruyordu. Allah mekandan münezzeh. Efemen vakaiimun kulli nefsin bima Herkesin ne yaptığında başları üzerinde Allah gözcü gibi celle celalü mekandan münezze. Şu anda sizin burada olduğunuzu görmüyor mu? Namaz kıldığınızı bilmiyor mu? Ne dinlediğinizi duymuyor mu? He, öbürlerini de duyuyor. Kimse kim Allah'ı kandıracağım, gafil bulacağım zannetmesin. Haşa ve kella. Ya. Onun için inşallah doğru adrestesiniz. İnşallah Allah Teala bu istikameti şaşırttırmasın. Hidayetten ayırmasın. Allah Teala kalplerimiz onun elinde dini ve taat üzere sabit eylesin. Amin. Ölümden, ahiretten etkilenenlerden eylesin. Devamlı ahiret derdine bürünenlerden eylesin. İnşallah evet, korkumuzu, üzüntümüzü, sevincimizi dengeleyenlerden eylesin. Amin. Evet. Korkmayın kabul olur diye. Kuvvetli amin deyin. Amin. Ha korkuyorsunuz az daha kabul olacak. Amin din, bağırın, melekler şahit olsun. Allah Teala zaten şahit olarak yeter ki siz bu dualara kabul olsun diye heves ediyorsunuz. Allah'ın huzurunda amin diyorsunuz. Ya ister kabul et ister kabul etme gibi gevşek ağız yapmayın. Tamam? İnşallah. Evet. Allah Tebaraka Teala görüyor bizi. Görüyor bizi, gözetliyor bizi. O görürse ki bu kulum ahirete heveslidir, benim azabımdan korkuyor, sana zannına göre muamele yapar. Bakarsa ki bu böyle hikaye gibi dinliyor, gel geç yapıyor, hiç önemsemiyor, ona da ona göre muamele yapar. Onun için, Ya kullukum dallun illa men hedeitu. ''Festehdûni ehdikum'' ''Ey kullarım hepiniz sapıksınız'' diyor. ''Hepiniz şaşıksınız'' diyor. ''Hepiniz yitiksiniz'' diyor. ''Hepiniz ziyandasınız'' diyor. ''Hepiniz zarardasınız'' diyor. ''İnnel insan elefi husrin diyor. ''Bütün insanlar zarardadır. kara geçen kimdir?'' diyor. ''Hepiniz yoldan çıkmışsınız'' diyor. ''İlla men hedeytû'' ''Ancak benim hidayete erdirdiklerim müstesna'' O halde ne yapın? Festehtuni, benden hidayet isteyin, ehdikum, size hidayet yaratayım Allah buyuruyor. İşte sizin ellerinizi açıp da, Ya Rabbi hidayet ver, her namazın her rekatında, İhdine's suratel mustaklim, dost doğru yola hidayet buyur bizi, diye yaptığınız duaların bir kabulünün eseridir ki, bugün buradasınız. Bugün buradasınız. Bugün kötü yerlerde değilseniz, şu saatte Allah'ın razı olmadığı meclislerde değilseniz o ihtina sıratal müstakimi bir maya tutturmuşsunuz inşallah. Bir meleklerin o amin dediğine rastlamışsınız inşallah. Ya öyle vallindeki aminde o cemaat saflarında o imam amin dediğinde melekler de amin derken bir rastladığı anda anasından doğmuş gibi af olmuşsunuz inşallah. O bir rastlatma meselesi. E bu kadar cemaatla namaz kılarsan rastlar inşallah. Bir meleklerin aminine uygun gelir inşallah. Gelmiş. Hidayet isteyin, hidayet vereyim. İşte ihdine sıratel müstekim dediniz. Ama saadet dillerinizle demediniz. Kalplerinizle de hidayet istediniz. Allah da bu dileğinizi gördü. Sizi ehli sünnet cemaatına kattı. Sıratel lezine en'amte aleyhim ...ikram ettiğin, lütfettiğin... ...nebilerin, sıttıkların, şehitlerin, salihlerin yoluna ulaştırdı sizi Allah. Gayril mağdubi aleyhim. Gazabına çarpılmış Yahudilerin yoluna değil... ...Masonların yoluna değil... Lyonsların yoluna değil... ...Rotorilerin yoluna değil... Ve o sapıtmış şaşırmış Hristiyanların misyonerlerin Yahovaların bilmem nelerin yoluna değil bak ehli sünnet yolundasınız Elhamdülillah şimdi milyonlarca milyarlarca insan sapık şaşık dolaşırken siz bu yolda ne özelliğiniz var? ha hidayet istemişsiniz maşallah size nazar değmesin inşallah size festehduni benden hidayet isteyin eh hidayet edeyim size Allah buyurmuş siz de buna size bunu duyurmuş kalpleriniz bunu duymuş dualarınız tutmuş ki kabul olmuş ki buradasınız ama bu demek değil ki her zaman buradasınız bu yolda öleceksiniz bunun da garantisini kimse kimseye veremez kalpler Allah'ın elinde bir anda ters yüz edebilir aman aman aman Devamlı ya Rabbi devam sebat istikametler nasip eyle. la tuzig kulubena ba'de edeytena bizi yola getirdikten sonra bizim kalplerimizi kaydırma ve blen amlerin tarafından lütfun rahmetini bahşeyle. Ne kentel ve hap. Hakkıyla bağışlayan, karşılıksız veren ancak sensin. Herkes bir karşılık bekler. Allah Teala karşılıktan münezzehtir. İşte bize lütfetmiş. Şimdi hadis şerifler duyuyorsunuz. Dinleyiniz, dinleyeceksiniz inşallah. Ya bu hadis-i şerifler e, birkaç ders daha bu hususta var kıyametin yaşanan alametleriyle alakalı bazı okumadığımız hadis-i şerifler de var daha çok da var ama hiç olmazsa birkaç kitaptan size derlediğimiz dersleri bitirelim ondan sonra büyük alametlere geçeceğiz inşallah evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Ebu Umame radıyallahu anh rivat ediyor İbni Ebi Şeybe Musannef sahibi Buhari'nin şehlerindendir Buhari'den de evveldir o kitap La <gülüyor> kıyamet kopmaz hatta tahavvel eşrar ehli şam ila Irak ve khiaru ehli el Irak ila şam. Sadaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl buyuruyor? Nasıl buyuruyor? Ne buyuruyor? Hepsi çıkıyor. Bazıları da henüz çıkmamış da olabilir, önümüzde çıkabilir. Şam'da yaşayanların buyuruyor. Şerlileri, kötüleri Bozukları, münafıkları, fitneleri Irak'a gidip yerleşinceye Irak'ta bulunanların hayırlıları, mübarekleri, iyileri de Şam'a göçünceye kadar kıyamet kopmaz diyor. Böyle bir hadis olur mu ya? Bir cilt şerh ister. Bir cilt izah ister ya. Allah Allah. Çünkü İslam'ın son zamanda sığınacağı yer Şam toprakları olacak. Şam toprakları deyince Suriye'nin başkenti Şam değil. O Şam olmakla birlikte o Şam'ın etrafındaki Kudüs, Filistin, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu o bölge kastediliyor. Tabii ki burada da yine ağırlıkla Mescid-i Aksa efendim devreye giriyor. Demek ki Irak'ta bulunan hayırlı mübarek insanlar sonunda Irak'ta ne yapamayacak? duramayacak. Kargaşaları görüyorsunuz. Kanın durmadığını görüyorsunuz. İşte, ta evvelki derslerden hatırlıyorsunuz. Kerbela'da Hazreti Hüseyin'i şehit ettiler. Irak milleti ne yaptılar? Ehlibeyte ihanet ettiler. Önce Resulullah'ın torununu davet ettiler. Biat ettiler. Gelince Yardımsız bıraktılar. Şehit edilmesine göz yumdular. Ve bu durumda bir ihanetle karşılaştılar. Bunun üzerine Allah Teala ne Rasulullah Resulullah Efendimiz'e önceden ne haber ver? Sallallahu aleyhi ve sellem. İnni gatteldü bidemi Yahya ibn-i Zekeriya sevine elfen. Zekeriya oğlu Yahya aleyhisselamın şehit edenlere onun kanına karşılık yetmiş bin tane Yahudi'yi geberttim Allah buyuruyor. Ve inni ektülü, bir de mi Hüseyin, Hüseyin'in kanına karşılık, bak Resulullah'a önceden bildiriyor bunu, senin torunun şehit edilecek Kerbela'da, onun kanına karşılık, ben öldürteceğim seb'ine elfen ve seb'ine elfen, yetmiş bin kere yetmiş bin 70 bin kere yetmiş bin, kaç ediyor? dört milyar küsür ediyor, bu kadar o kanı hesabını soracağım Allah buyuruyor. E onun için Irak durmuyor. Irak durmaz. Kerbela akan ister. Durmaz. Fitne kazan kaynıyor. Yahudi ne yapacak? Büyük İsrail projesini hayata geçirecek. Derdi budur. Allah nasip etmesin inşallah. Çünkü bunda bizim vatanımızın da bölünmesi söz konusudur. Allah muhafaza buyursun inşallah. Ya Harana'ya kadar, Urfa'ya kadar haritalarında gösteriyorlar bunu. Tabi onlar efendim peşberge devlet, bilmem ne bir şeyler diyorlar ama esas proje nedir? Yahudi'nin hain emelidir. Bak, şimdi diyorlar ki efendim kardeşim. Kürtler Müslüman kardeşlerimiz. Bizim hocalarımızda, şerhlerimizde Kürtler var. Mevlana Halid tarikatın hali diye kolunun sahibi Kürt'tür. Ne alimler doğuda ne Kürt mübarek alimler var. Allah sayılarını artırsın inşallah. Onlarda bizim bir sıkıntımız yok. Ama Hit'ne Yahudi'den geliyor. Bak geçen gün birini tüm haberlerde ne söylediyor? Öldürdüler bir kızı terörist çatışta askerlerimizle. Ne çıktı üstünden? Haç. Dikkat! Burada Müslüman Müslümanla çatışmıyor. Dışarıdan Ermeni gavur giriyor içeri. Askeri polise kurşun sıkıyor, provokasyon yapıyor, milleti birbirine katmaya çalışıyor. Allah vatanımızı bölünmekten muhafaza etsin. Askerimizi, polisimizi bizi korudukları gibi muhafaza etsin. Bizim gönderdiğimiz yavrularımız, bak her zaman asker gönderiyoruz biz. E kaç kişi? Her gün asker yolluyoruz. Dualarla uğurluyoruz inşallah, gidiyorlar. Kardeşlerimiz, yavrularımız, biz senelerdir, 25 sene kürsülerdeyim, devamlı asker duaları yapıyorum ya. Gönderiyoruz, Allah'a emanet ediyoruz. Vatanımızı muhafaza ediyor yavrularımız. E kimle uğraşıyor bak karşıda haç çıkıyor haç Ermeni çıkıyor Yahudi çıkıyor Ne işi var Müslüman Kürdün mü Müslüman Türkler Müslüman Lazlan Müslüman Abazaylan İslam bizi öyle bir kardeş etmiş ki ırklar bizi ayırmaz Irklar bizi ayırmaz Müslümanlar kardeş Ne yaptı İslam Ne yaptı şerefli soylu Asil Ebu Cehili Ebu Lehebi ne yaptı İslam Kalip kuyusuna leş gibi çok çukura uçurdu. Ne yaptı İslam? Selmanı ı Farisi gibi köle, gariban, acem, Arap bile olmayan zatı ehli beyte soktu. Resulullah buyurdu. Selman-ı minne bey. Muhacirler diyor Selman bizden olsun. Medine'liler diyor Selman bizden olsun. Resulullah çıktı evden. Selman'ı size bırakmam benim evimin halkından olsun dedi. Ama... O ne dedi? Ebil İslamula ebeli sivahu izeftahru bi Kaysin ev Temimi. Efendi Hazreti çok Korkut Hasan Hoca vardı rahmetli onu cenazesini yıkıyorduk efendi ile beraber. O cenazeyi yıkarken okudu bunu. 20 sene evvel. Ne diyor? Babam İslam'dır diyor. Selman'ı Farisi'ye nerelisin de, diyenlere. Nerelisin? hangi millettensin, ne sevint nedir, soyun sopun nedir diyenlere, Arap değilsin, soylu değilsin, Kureyş'ten değilsin, kimsin diyenlere, babam İslam'dır diyor. Millet, Kaş kabilesiyle, Temim kabilesiyle, şu, şu soydanım, bu asil sülaledenim derken, ben de İslam'ın evladıyım diyorum diyor. İşte Hazreti Selman oluyor. Resulullah da ehli beytimdendir buyuruyor. Bu budur. Ancak İslam birleştirir. Ne işimiz var? Bir kısım insan Kürtçe konuşabilir, lazca konuşabilir, arapça konuşabilir, abaza olabilir, çerkez olabilir, Gürcü olabilir. İnne kramekum, in de Kim kimden üstün? Allah'tan en çok korkan Allah katında en üstün. En az kesin İnsanlar tarak dişi gibidir. La fazla li arabine ala ve la acemi ala arabi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, ben araptanım. Kur'an da arapça geldi. Ama Arabın aceme, acemin araba üstünlüğü yoktur. İnnemel bir takva, üstünlük ancak Allah korkusuyladır, haramlardan sakınma duygusuyladır, takva iledir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Cehil en yakını, Ebu Leheb amcasının oğlu, onları tuttu mu? Çukura doldurdu onları. Selman'ı ne yaptı? Acem olan Selman'ı, Arap olmayan Selman'ı başının üstüne kabul buyurdu. İşte budur. İslam bizi birleştirecek inşallah. İslam'dan başka noktada birlik arayanlar bölünmekte devam ederler. Lütfen yanlış adresleri bıraksınlar, doğru adreslere gelsinler. He. Onun için ne diyoruz? Yahudinin hain emelleri var, Masonların büyük projeleri var. Bütün mesele vatanı bölmektir ve Büyük İsrail projesini hayata geçirmektir. Teotar Herzl'in ta o zamanki kurduğu proje hala yürürlüğe geçemedi şaşırdı hesapları. Halbuki Yahudi yanlış hesap pek yapmazdı ama Allah hesabı şaşırttı elhamdülillah. Şimdi çoktan büyük İsrail devletinin kurulması lazım geliyor o projede. Ama geçti elhamdülillah. Bundan sonra da olmaz inşallah. i̇nşallah. Ama ama ama Müslüman uyanık olacak. Dostu düşmanı tanıyacak. Dost düşman tanıyacak ya. Bu nedir? Bu nedir? Bu kadar bunlara yol vermek. Nereden giriyorlar? Nereden çıkıyorlar? Geliyorlar Müslüman'ın çocuğunu öldürüyorlar. Ne iştir bu? Haçı takmış geliyor dağlarda. Kim kandırıyor bunları ya? Kim ne veriyor bunlara ya? Kim ne vaat ediyor bunlara ya? Ha o senin Avrupa Birliği dediğin. O senin Avrupa Birliği dediğin, kapısında nöbet beklediğin, alın bizi diye beklediğin, o var ya o. Tavşana kaç, tazıya tut yapıyor. Oradan onları yolluyor. Ermeni, Rumu, Yahudi, efendim, yolluyor içeri sokturuyor ya. İnşallah uyanacağız i̇nşallah. Allah pahalıya mal olmadan uyandırsın Amin. bu millet bu kadar savaşlar verdi bu kadar bu çanakkaleler bu kadar şeyler dünyanın kavurunu denize döktü elhamdülillah İnşallah bugünkü bu torunları da bugünkü kavurlarla uğraşmayı başarır da vatanımızı koruruz inşallah ne yapalım bir parça, şu kadar bir vatanımız, koca haritalar gitti, şu memleketin haritası kaldı. E bunda da Allah'ımıza kulluk ediyoruz. Bak namaz kılıyoruz, sohbet ediyoruz yani. Bunları da zedelemeyelim, namuslarımızı koruyoruz. Allah muhafaza etsin yani. Gelip de burada Yunan'ı, Rus'u görmek istemiyorsak, Yahudi, Hristiyan'ı başımıza bela etmek istemiyorsak, Allah'ın dostlarını dinleyelim, dostlarından ayrılmayalım, düşmanlarına uymayalım benzersen benzersen modasına uyarsan dizisini izlersen her şeyini onlara benzetirsen Allah da al başına diye musallat eder Allah muhafaza etsin bu budur ya şimdi bu memleket bugüne gelmişse efendim bu çanakkaleler yaşanmışsa bu kadar Allah'ın yardımları yaşanmışsa bunlar bu milletin dualarıyladır vatan evlatlarının he. İslam'a bağımlılığı iladır, ezanlarladır, Kur'an'larladır, salat-ı tefriciyelerledir Bu böyle. Bak adam gelmiş, o ne diyorlar Avusturya'dan geliyorlar onlara Anzaklar yine bir gelip dururlar onlarda da bir antika millet Geliyorlar burada Acayip, biz onlar kadar gelmiyor, gitmiyoruz oraya şehitlere Onlar da oradan geliyorlar Efendim Adam diyor ki, eskilerden bir yaşlı adam getirmişler Biz be, orada şey olmuş yaralanmış zamanında yaşlı da. seneler evvel gelmiş yani seneler evvel efendi hazirinden duydum bunu geliyor soruyor ya diyor bizimle savaşanları bize gösterin ben yani bir tane var mı diyor hani ben o, o zamandan kalmayayım ya sizde de kalmış olur bir görüleşelim bir bakayım falan getiriyorlar bir gazi işte matalyalı falan o da bakar Allah yok ya diyor minare kadar adamlar vardı diyor bu Bu benim katar adam diyor melekleri görmüşler Ruhanileri görmüşler. Allah dostlarını görmüşler. Şimdi bir belediye maşallah onu çizgi film yapmış. Ben kimsenin reklamında değilim ama doğru iş yapmadım. 400 milyara patlamış. Maşallah hoşuma gitti. 400 milyara değer. Bunu çocuklara çizgi film yapmışlar. Şimdi öbür kanallarda diyor ki Ya diyor hiç tarih diyor hurafeyle yazılır mı diyor ya. Orada ne yapmışlar? İşte Allah dostları geliyor. Sakın şuraya atma şuraya at. Yanlış atma doğru at. Şöyle yap böyle yap Sarıklı sakallı zatlar geliyor Onları uyarıyor ya Bunlar hurafeymiş Bunlar asılsızmış o da diyor, Bunlar da nasıl diyor işletme belgesi alıyor diyor ya Böyle dedi yanlış bilgi verilir mi diyor Neyse tabi öbür tarafta güzel sıyrılmayı bulmuş Bu çizgi filmdir kardeşim diyor Gerçek olması şart değil diyor yani Biraz da kurgu meselesi diyor falan Ne kurgu meselesi ya Ne kurgu meselesi ya Hepsi Allah'ın dostlarının yardımıyla Allah Resulü'nün şefaatiyle, ile Muhammed Mustafa geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Çanakkale'de denetim yaptı sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün siperleri gezdi yahu. Aa, i̇şte Allah bu vatanı bize bağışladı. Allah Teala bu vatanda İslam'ı yaşamayı nasip etsin. İslam hürriyeti nasip etsin. Kur'an serbestliği nasip etsin. Elhamdülillah başka ne lazım bize? Vatanın içindir dinini imanını namusunu yaşatacağın da ahiret vatanını kazanacaksın. Hukbul <gül> vatan mil iman vatan sevgisi imandandır. Dünyada mekan ahirette iman e yerin olacak ki orada İslamı yaşayabilirsin. Ortalıkta da kalırsan herkesin maskarası olursun. Allah muhafaza buyursun. Şimdi ne buyuruyor? Irak'ın efendim hayırlıları Irak'tan mübarek insanlar var mı? Olmaz mı ya? Orak'taki evliya dünyanın bir yerinde yok. Abdülkadir Geylendliler ordayım. İmam-ı Azam var orada, orada, hepsi orada. Hı? Efendim, İmam-ı Azam tabii yenilmez, tutulmaz. İmam Malik'e git. Medine'ye geldi. İmam Malik genç. İmam Malik de vaz ediyor orada şey, ders okutuyor. İmam-ı da tanımıyor. İmam-ı Azam yaşlı. İmam Azam Efendimiz sonra dönünce şeye Medine'de nasıl ilim buldun dediler. Irak'ta ona sordular. Çok ilim var ama darmadağın dedi. Bir delikanlı gördüm dedi İmam Malik için. Bir delikanlı gördüm dedi. Yaşarsa o toplar bu ilimleri dedi. İmam Malik Alimül Medine, Medine alimi radıyallahu anh. Onda İmam Azam'ı tanımıyor tabi. Sonra oturuyor cemaatin içinde. Tanımadığı için dedi derste Zatınız neredensiniz? İmam azam dedi min ehli Irak. Iraktan dedi. İmam Malik de mübarek dedi min ehli şikak ve nifak dedi. Hani Hazreti Hüseyin'e iş ettiler ya. Tabi hepsiye olmaz ki bir toplumun hayırlısı da olur, şerlisi de olur. Sen diyorsun ki şurası bozuktur. Ya bozuktur, Trakya bozuktur. Trakya'dan evliya çıkıyor. Efendim neresi düzgündür? Fatih Çarşambadan da eşkıya çıkıyor. Yani şimdi ...bozuk olan yerinde iyisi var... ...düzgün olan yerinde bozuğu var. İran hayırlıları diyor. İran hayırlıları yok mu? Olmaz mı ya? Ne mübarek insanları var. Her yerin var. İmam Malik laf soktu biliyor musun? Ne dedi? Şikak ve nifak ehli yani... ...iki yüzlü yolda bırakan münafıkların yerinde yerinden İmam-ı Azam'a demiyor. Oradan mısın diyor yani. O memleketten misin diyor. Bu İmam-ı Azam biliyor musun? Durdu şimdi, dedi وَمِنْ ehlil الْعِرَاكِ مَرَدُوا عَلَى Ayet okuyor şimdi, ayeti yanlış okuyor Niye yanlış okuyor? Maksus yanlış okuyor Allah Teala diyor ki وَمِنْ ehlil الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى la لَا تَعْلَمُونَ نَحْنُ Habibim diyor, Medine'de öyle münafıklar var Sen bile bilmezsin, ben bilirim onları diyor Şimdi İmam Malik de Medine'liyim diye iftihar ediyor ya i̇mam Azam da Maksus'tan ayeti yanlış okuyor. Ve min ehlil Irak ve radü dedi biliyor musun? Irak'tan ne münafıklar var diye filan. İmam-ı ayeti yanlış okuma dedi be. E sen doğrusunu buyur dedi. Ve min ehlil me Medine'de ne münafıklar var dedi be. Sen kimsin dedi ya. Kendi ağzıyla ayeti doğru okuttu. Ayet Medine'deki münafıklara çattı. Eştimam i̇şte Azam olursan böyle olursun yani. İmam Malik ondan sonra dedi ki vallahi dedi şur dedi nedir dedi bu? Sütun. Camide direk. Ebu Hanife öyle bir adamdır ki dedi desek ki bu altındır. Sen de sen bu direktir. O dese altındır. O ispat edersen rezil olursun dedi. <gülüyor> Ebu Hanife, vallahi anh. Ümmetin kandili. Allah şefaatinle nail Amin. E şimdi Evet, bunlar aralarında onların latifeleri yani. Müçtehitlerin konuşmaları da kendilerine göre oluyor. Çok ağır oluyor yani. Onların İmam Malik Azatan İmam Malik. mıdır İmam Malik? Resulullah hakkında hadisi var sallallahu aleyhi ve sellem. Yüce en yadrı ben nas ekba ibil. Dünyada diyor çok yakın zamanda efendim bütün insanlar develerin ciğerlerine vura vura uzun yollar kat ederek gelecekler ilim arayacaklar filacidu alimen a'lemen min medine Medine aliminden daha büyük alim bulamayacaklar. Kim o Medine alimi? İmam Malik. Çünkü o Medine'de kaldı. Öbür müçtehitler Medine'de değil. Ahmed Bağdat'ta, Ebu Hanife Bağdat İmam Yusuf, İmam Muhammed, İmam Şeberi Bağdat'ta. İmam Şafii Kahire'de ziyaret ettik. Onun için İmam Malik Medine alimi. Evet. İmam Şafii alimi Kureyş yemle otbağa yer düşer. İmam Şafii de dedi, Kureyş'in alemi dünya ilim dolduracak. O da Kureş'lidir. O İmam Şafiye söyledi. İmam Azam hakkında Levkan el-iman inde's-Süreyye, lena law rijalun Selman'ın dizine vurdu. İman Süreyya yıldızında takılı kalsa, bunun kabilesinden bir adamlar gelecek. Onu imana orada bile ulaşacaklar. İmam Azam Selman'ın farisinin kabilesinden. E bu da hep hadisler sahit. Dünya bir araya geldi. Kimi diyorlar ölüden parça keselim. Bunun eli onunla beraber ayrılsın. Kimi diyorlar bunun elini keselim. Ölünün parçası sağlam kalsın. Kimse fetva veremedi. İmam Malik'e geldiler. Bir şey de bilmiyor. Kadında ne dediğini de söylemiyor kimseye. İmam Malik dedi ki, sorun ona bakalım dedi. Tam o anda ne demiş? Sordular, "Böyle dedim." İftira ettiğinden dedi. Eli yapıştı kaldı. 80 sopa atarsanız kendiliğinden çözülür dedi. 80 sopayı vurdular 80'e yanaştı eli çözüldü. E bunlar böyle adam şimdiki hocalara benzemez. Şimdi adam çıkıyor. Ben ilahiyatta profesörüm. İmam-ı Azam da kimmiş? Yuh sana. Sen kimsin? Taharet almayı bilmiyorsun da. Terbiyecisin herif. İmam-ı Azam da kimmiş? Ayakta işiyor üstüne bulaştırıyor. İmam-ı Azam'ı beğenmiyor. Sabaha kadar uyuyor sabah namazında sinekler kulağında geziyor. Sabah namazı yok, bir şey yok. İmam azam 40 sene yatsın abdestiyle sabah kılıyor. Ya bu anca hor hor yokuşunda hızar biçiyor. Sabaha kadar uyandığı zaman da imam azam kimmiş diyor. Alıyor eline bir gazete. Bunlar böyle adam. Onun için Irak ehlinin hayırlıları var. Mübarekleri var. Evliyası var. Abdülkadir Geylani orada. Ahmet Rufai orada. Bişri Hafi orada. Cüneyd Bağdadi orada. Marufu Kerhi orada. Orada orada orada. Oranın toprağının altı bütün evliya. Hz. Hüseyin orada. Hep orada. Allah şefaatlerine ailesi. Allah. Ama işte kıyamete yakın ne olacak? Irak'ta hayırlı insanlar duramayacak çünkü işte Yahudi'nin Büyük İsrail projesi nedeniyle oralar devamlı sıcak çatışmalara sahne olacak ve devamlı kazan kaynayacak ırkçılık, şuculuk, buculuk Arapsın, Kürtsün, şusun, busun derken Şii-Sünni çatışması körüklenecek bak ne işler görüyor Sünniler hapishanelerde eziyet görüyor Sünniler azınlıkta hapishanelerde eziyet görüyor bu Şiiler doğru dürüst adam olsalar Irak'ta Amerikan gavuru kalabilir mi? Kalamaz. Ama Şiiler devamlı yaptıkları gibi yine hainlik yaparak gavurla anlaşarak birleşerekten Sünnileri ezmek için Amerika'ya evet diyor. Sünniler hapislerde inim inim 200-300 tane Sünni alim cami imamları hocalar bir anda kayboldu. Hepsini aldı gittiler. Ya. Ne olacak bu Irak hali? İşte hayırlılar kalmıyor. Şiiler, efendim, onlar Amerika düşmanı gibi gözükürler. İran'dan ile Amerika'nın arası çok açık gibi görürsünüz. Siz de bu tiyatroyu kanarak seyredersiniz. Sakın aldanmayın. Şiilerin hiçbir zaman gavurlarla savaşı olmamıştır. Tarih boyunca Müslümana saldırmışlardır. Şii tarihine bakarsanız bir tane gavurla cihadını bulamazsınız. Ama bizim ecdadımızın, Osmanlımızın, Selçuklumuzun ondan evvelki İslam halifelerine bakarsanız hep cihadlarını gavurlarla görürsünüz. Öyle midir? Ha isterseniz tarihi doğru okuyun. İşte bu adamlar bu Irak'ı böyle karıştırıyor. E bu durumda Irak'ta hayırlılar ne yapacak? Duramayacak. Nereye göçecek? Mescid-i Aksa tarafına, Kudüs tarafına, Ürdün tarafına Ürdün de Şam'dır. İslami deyimlerde, hadis tabirlerinde, istilahlarda Şam deyince neresi girer? Ürdün, Filistin, tamam, Suriye tümü, bütün buralar İslam'da Şam'dır. İlel mescid-i <Sessizlik> reksallezi bârekne suresinin birinci ayetinde Rabbimizin o mescidi eksa ki etrafındaki memleketleri mübarek kıldık buyurduğu etrafındaki ülkeler Allah'ın bereketine mazhar ülkelerdir. İşte kıyamete yakın Müslümanların hayırlar hep oraya sığınacaklar. Dolayısıyla hak eden Irak'taki kargaşalar oradaki hayırları Şam'a hicrete zorlayacak. Şam'da da şerliler duramayacak. Ürdün, Filistin, Şam diyarında da kötüler onlar da orada barınamayacak. Nereye geçecekler? Irak'a geçecekler. Oraların kötüleri Irak'a geçecekler. Bu yine e, projenin e, devamında yaşanması muhtemel bir hadisedir. Çünkü onlar orada kendilerine göre bir devlet kurma projesi düşündükleri noktada ne yapacaklar? Oralara nüfusu kaydırmak isteyecekler. Şerliler, Yahudiler, efendim, hainler o taraflarda e, bir e, intikal ve geçiş tertibindeler. Bu da bu hadis-i şerifi Tasdik ediyor. Kıyamet kopmaz buyuruluyor. İnşallah biz görmeyiz. Allah bizden uzak etsin, muhafaza etsin. Ancak bu bir gerçek. Şimdi bir hadiste daha okuyayım size. i̇bn Mesud radıyallahu anh'dan rivayet ediliyor. Yeti nasi zaman. insanlar üzerine bir zaman gelecek. La yeslemu lizidinin dinuhu illa men ferra min şahikin la şahikin evmin hicrin la hicir. ''Bir dağdan bir dağa, bir yuvadan bir yuvaya gizlenen alevi yefirübi eşbali yavrularını alan tilki gibi...'' Yavrularını toparlayıp kaçan hayvanlar vardır böyle. Alırlar, efendim kiminin torbası da var, çocukları torbaya koyar. Ne onun adı, kuzgun mu, ne? Kanguru, manguru bir şeyler, ne mübarek hayvanlar var. Böyle koyarlar şeylere, torbaya çocukları... Bizim memlekette peştamala sardıkları gibi çocuklar arkaya... Onlar da öyle alır giderler. Resulullah buyuruyor ki: "Yavrularından kaçan tilki gibi bir Müslüman dağdan dağa, oradan oraya, bir yerden bir yere kaçmadıkça dini selamette kalamayacağı zamanlar gelecek." diyor. Hakikaten yani bakıyorsun bir işe giriyor adam orada duramıyor. Orada namazına karışıyorlar, oradan çıkıyor, orada orucuna karışıyorlar, buradan çıkıyor. He? Bir işte adamcağız İslam'ı yaşayarak şöyle bir iş buamıyor. Efendim bir yerde yerleşiyor, bir, bir apartmanda oradan onu bir huzursuz ediyorlar. O çevreden o çeviriyor. Oradan oraya bir Müslüman hakikaten selamette, dinini selamete çıkartması için oradan oraya kaçması geliyor. O zaman geldi. وَذَلِكَ فِي ahiriz zaman Bu ne zaman olacak diyor. Kıyamete yakın olacak. اِذَا tünelil تُنَلِلْ مَعِيشَتُوا bi بِمَاصِيَتِ اللّٰهِ Öyle bir zaman gelecek ki Günaha düşmeden geçim kazanılamayacak diyor. Allah Allah. Günaha düşmeden geçim kazanılamayacak diyor. Şimdi hakikaten, hakikaten yalandan, dolandan, efendim, rüşvetten, faizden, selametli bir iş tutturayım desen, çıkamıyorsun içinden. Pazarlamacı geliyor, ne var? Bak diyor, ben seni tercih ediyorum ama anlarsın diyor yani. Bu da bize fetva soruyor. Ne olacak? Hocam diyor işte diyor bu diyor. Büyük bir pazarlamacı diyor. Ben buna şey elektrik malzemesi satacağım diyor. Fakat diyor işte bu adam alışmış diyor. Şimdi diyor büyük de bir mal var burada diyor. Milyarlar konuşuyor ama buna da görmek lazım diyor. Bizden fetva soruyor. Nasıl göreceğim? Onun patronun haberi var mı ondan? Yok. Oraya gidiyor söylüyor mu ben bundan da bu ayrıyetten alıyorum hediye diye? Yok. Veyahut da onun için bu bu şeyi düşük tutuyorum diyor mu? Yok. Ne oldu? Küllün haram. Ben sana fetva veremiyorum. Niye veremiyorum sana? Rüşvet ne zaman olmaz? Rüşvet hakkını alırken olmaz. Mesela... Bu arsa senin mi? Senin. Nereden kaldı? Babandan dedenden. Tapun mu var? Var. Veyahut da senedin var, zilyedin var, neyin varsa. Senin mi burası? Senin. Allah şahit, kul şahit. Peki. Gelmiş birisi ne yapmış oraya? Efendim, araba garajı yapmış. Boş buldukları araziyi hemen garaj yapıyorlar. Allah Allah, sen de geldin adam ertesi gün. Ne var? ya e bura benim kardeşim, sen burada niye park yeri yaptın? Çıkar mısınız? Bu da çıkarıyor silah. Okur musunuz diyor. Vurdular adamı da. Dükkanda vurdular, Yükseli Allah şifasını versin. Cemaattan adamı. Adam bir şey yok. Burayı biz aldık diyor, burayı biraz şöyle Bizim arsamızdan çekilir misiniz? Vurduyu vurdular adam. Millet böyle olmuş. E ne yapacak? Mahkemeye intikal diyor. Mahkemede bilirkişi. Bilirkişi yani. Yemeği bilirkişi yani. Şimdi bu da ne yapıyor bu sefer? <gülüyor> Oraya da geliyor. Buraya da geliyor. Ne olacak? Adam şimdi fetva soruyor. Buyur. Fetva diyor. Şimdi diyor. Bu bilirkişi bana diyor ki. Bu arsa senin. Ben biliyorum. Ben bilirkişiyim ama. Ben de ihtiyacım var. Sen de bilir kişisin. Ne yapalım? Halleşelim diyor. Bu da bana fetva soruyor. Ben de diyorum ki alana haram, verene helal. Niye? Veren neyi koruyor orada? Hakkını. O arsa kimindi? Senin zaten. Adam senin arazini gasp etti. Sen de hakkını korumak istiyorsun. Burada rüşvet senin vermen helal mı? Helal. O bilir kişinin alması helal mı? Haram. O çünkü vazifesini yapması lazımdı. O vazifesini yapmıyor, senden para kopartmaya bakıyor. Ha böyle yerde ben sana rüşvete müsaade edebilirim. Neden? Hakkın elinden alınacaktı, hakkını koruyorsun. Ama şimdi, bilmem nerenin, bayi, şey, pazarlama satış müdürü, gelmiş sana. Diyor ki bak, bu kadar dükkan var, biz seni tercih ettik. Yani sen de bizi tercih et, demek istiyor. Burada senin o adamdan o malı alma hakkın diye bir mecburiyetin var mı? Yok. O bağlantı senin hakkın mı? Yok. Sahibinin patronunun şunu bunu haberi var mı? Yok. En nihayetinde bu ne olacak? Müesseseye zarar olarak dönecek yani bir şekilde. Ya fiyat kıracak senden. Bir şey yapacak. Müesseseye zarar gidecek. E ne oldu? Senin burada bir hakkın olmadığı için buna rüşvet verme fetva? Yok en er rizku alallah rızık Allah'a aittir bekleyeceğim. İşte hoca diyor bekleyeceğim de diyor bak yandaki dükkan dolup taşıyor diyor ben de rüşvetten kaçıyorum böyle diyor ağzımı havaya açıyorum diyor ya yani. ben de sana diyorum ki ve men yetteqillâhe yec'allehû mahraca kim haramdan sakınır Allah ona her ardan çıkış kapısı yaratır ve yarzuğuhu min haythu la Allah onu beklemediği yerden rızıklandırır ama işte hocam, sebepler alemindeyiz, biliyor musun? Gelmiyor adam işte. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَوَحَسْبُهُ Kim Allah'a güvenir, Allah ona yeter. Ha kaç lira kazandın bu ay sen? 2 milyar kazandın. Yandaki, bak yandaki yediriyor, 20 milyar kazandı. Ne olacak şimdi? Takva devreye girecek. Resulullah ne buyurdu? Günaha düşmeden bol geçim kazanamazsın. Ahir zaman gelecek. Geldi mi? Geldi. Ne bacağını o zaman sen takvadan ayrılmayacaksın. Ne olacak o zaman? Öbürü 20 milyar kazanacak ama 18'ini hastanede harcayacak. Sen iki kazanacaksın ama 200 milyon 300 milyon da artıracaksın inşallah. Neden? Allah bela vermeyecek, kaza vermeyecek, musibet vermeyecek, felaket vermeyecek. Karın iyi olacak, çocuğun iyi olacak. Öbürü sakat doğuracak ya ondan sonra bilmem nerelerde çocuklarını gelişimi için 20 milyar harcayacak 30 milyar harcayacak sen ne karıştırıyorsun be haramdan vazgeç bırak takva ol bak feydâkâneke dâlik halletil hurbe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki baktınız ki baktınız ki efendim günahsız para kazanılmıyor ''Evlenmemek helaldir.'' diyor. Çünkü evlenirsen ne olacak? Geçim derdi çıkacak. Geçim derdi veyahut da efendim çoluk çocuk maişeti seni nereye sürükleyecek? Günaha sürükleyecek. Bir de karı bulursan o karı da sana ''Helal haram ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım, nereden bulursan bul getir.'' derse o karı da senin başını cehennemde yakar. Ya sen de karıya ben haram kazanmıyorum helal kazanıyorum az kazanıyorum al temiz olsun mübarek olsun dersin karı der ki beni ne alakadar eder helalmış harammış sen nereden bulduysan getir bana ne der o zaman iş zora girer o zaman Resulullah vuruyor çoluk çocuğu artırmamak helal ne yapacaksın sanki o zamandayız gibi de geliyor bana yani acayip zorlaştı ya acayip zorlaştı bu durumda nasıl geçinilecek karılar Karılar dediğimi kızıyorlarmış Talı Hoca'ya. Bana da kızarlar bu millet tabii. Ben hoş şey değil değilim, özel şeyim yok. İhtisasım yok. Talı Hoca da hanımlar demeye başladı. Ben de bayanlar diyeyim, ne yapayım ya? <gülüyor> bu bayanlar acayip bir şeyler ya. Bakmaz kardeşim, bakmaz. Helal, haram, ayırmaz. Ama bir vaza başlarsın. Bak cehennem var, ölüm var. Başlar ağlama biliyor musun? Hemen ağlar. Şu an yapar, aman sen neyse biz... Biz ne olsa yeriz sen cehenneme girmeyelim efendi boş ver kardeşim kalorifer gibi hemen soğurlar ondan sonra şey kalorifer gibi ama demirden kalorifer gibi dökümden olursa geç ısınır geç soğur biliyor musun o demirden olan hemen ısınır hemen soğur hemen şimdi bu bir daha bakın biraz geçer ya hani ben sana demiştim biz araba alacaktık ne oldu ya? Ya kredi mu redi karıştırmayalım hanım şüpheli cennete girmez haram olur şu olur bu olur. Ya olacak hiç mi ne haram olsun ya. Al bir araba nasıl olursa olsun ya. E cehennem dedi mi başta Bir anda konuyu kapatır. Bir anda ağlar mağlar Allah ahiret derim. Bir dakika sonra öyle bir dünyacı kesilir ki karşına dikilir hiç anlamaz ha. Aman dikkat. Ben size ne diyorum? Bu zamanda karılarınızı, hanımlarınızı gavur etmemeye dikkat edin. Ayet, hadis de okursun bazı kere bana ayet okuma bile diyebilir. Sen kendine anlat bile diyebilir. Allah şöyle buyuruyor diyorsun, öyle buyurmuyor diyor. Allah Allah. Ya, aç mealden oku o zaman ne buyuruyor? Kendilerine göre bir din çıkartmışlar. En takvası da bu işin içindedir. En takvası da bu işin içindedir. Dikkat! Ha, erkekler çok mu iyidir? Karıdan beter erkekler var. Onlara da bir şey demiyorum. Allah hepimizi ıslah etsin. Allah hepimizi idaat etsin. Siz birbirinizdensiniz Allah diyor. Kimse dal kavuğundan çıkmadı. Adem Aleyhisselam değiliz ki topraktan yaradıldık. Hepimiz bir anadan babadan yaradıldık. Erkek kadından kadın erkekler. Genetiklerimiz tutuyor, uyuyor işte. Şifrelerimizin hepsi birbirine karışmış. Dolayısıyla hepimizde aynı huylar var ama kadınlarda biraz daha bariz. Erkekler ustalıklı tabii. Dış görünüşte öyle görükmez. İçinden o da dünyacıdır. O da öyle plancıdır. O da bir başka. Ne yapacaksın? Yakun fi zaman işte o zaman helakur racul alaye diye beve dikenelü ebevan. Ben şöyle bir hadis daha dünyada görmedim. O zaman gelince diyor bir insanın anası babası sağsa Anasından babasından sebep helak olacak diyor Allah Allah Çocuk bir bela, ana baba başka bela Ana baba da çocuğu ne yapıyor? İşe gönderiyor Kazanmaya gönderiyor Kızının başını açıyor Soyup soğuna çeviriyor, diplomaya gönderiyor Toplamaya gönderiyor Çocuk diyor ki, ya ben vaaz dinledim Cennet var, cehennem var, ölüm var Anacım, ben kapanacağım, çarşaf giyeceğim Kursa gideceğim, Kur'an okuyacağım, sütümü haram ederim sana diyor, kapanırsan diyor. Efendi Hazretleri'nin dediği gibi sütü bozuk ana diyor. Sütü bozuk ana böyle diyor. Çocuğuna diyor ki çarşaf giyersen diyor, benim senin gibi evladım yok diyor. Daha geçen gün birisi bir kızla nişanlandı, ana babası diyorlar ki eğer bu kızı kapatırsan da namaza başladığı anda reddediyoruz diyorlar. Bu vatanın, bu memlekette yaşayan insanlarla karşı karşıyayız. Ana baba ne yapacak diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çoluğu çocuğu helak edecek diyor. Onun için efendi hazretlerimiz ne buyurdu? Yılandan doğsan daha iyiydi. Yılan sokar ama akrep, akrep sokar ama yavrusunu sokmaz diyor. Bunlar yavrusunu sokar diyor. Ana baba yüzünden nice yoldan çıkanlar var. Nice ibadetini yapamayanlar var. Çoluğunu çocuğunu ne kötü yolları haramlara teşvik edenler var. Yalanlara, rüşvetlere, faizlere, kredilere imza atanlar var, attıranlar var. Ey gidi ana babalar. Siz de ana baba olacaksınız. Biz de ana babayız. Dikkat edelim. Bizden sebep bir çocuk günaha girmesin ya. Haramlardan koruyarak yetiştirelim yavrularımızı ya. Aç kalalım açık kalalım. Börek yemeyelim kabuk yiyelim ya. Kabuk yiyelim. Çoluk çocuğumuzu günaha düşürmeyelim ya. Hiç ana baba çoluk çocuğumuzu günaha süren. Allah Allah satıyor kızını böyle ana babalar var karısını satıyor geçen bir kadın ayrılmıştı sebebini anlatıyor senelerdir beni sattı diyor Allah Allah bu para neymiş ya bu dünya ne belaymış ya hübbü dünya râsû kulli khatiyyetin muhammed mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dünya sevgisi bütün günahların başı neden niye öldürüyor Dünya sevgisinden niye faiz diyor dünya sevgisinden niye zina diyor dünya sevgisinden dünya gözü bürümüş adama hakikatı göstermiyor ya hiç olur mu ya ana babasın, çoluk çocuğun cennete getirecek yere cehenneme götürüyorsun ya ve illa diyor ana babası olmayan falaheti zevceti karısının yüzünden helak olacak diyor. Ve velediği çocuğunu yüzünde helak olacak diyor. Kimin de çoluğu çocuğu başına bela oluyor. İlla da şunu, illa da bunu diyor. Ve ana babayı ne kadar zor durumlara sokuyor. Allah muhafaza etsin. Amin. Ya karısından, ya kocasından, ya anasından, ya babasından, ya çocuğundan helak olacak diyor. Ve illa, karısı kurusu da yok. Çoluğu çocuğu da yok. فَعَلَا <gülüyor> يَدِلْ Yakın akrabadan, uzak akrabadan, ev komşusundan, iş komşusundan sebep helak olacak, diyor. Hakikaten ya! insanlar birbirini kötülüğe sevk ediyor. Emirleri terk etmeye teşvik ediyor. Yasakları işlemeye teşvik ediyor. Kötü yollara davet ediyor ya! Bütün millet birbirinin yüzüne helak oldu. Kaç kişi camiye getiriyor? Kaç kişi sizin gibi sohbete çağırıyor? Kaç kişi geliyor şurada, bin, bin kişi? 500 kişiyle. Ne olur? Bir çiçekle yaz gelir mi? Bütün millet birbirini barapayona götürüyor ya. Akrabası, komşusu, şusu, bu. Mesele nedir? Ona diyecekler ki sen ne kadar geçimin dar, senin maaşın ne kadar az, bu iş yapılır mı? Yapılmaz. He adam diyor geçen gün bakan oldum diyor. Eski bakanlardan. Köylüden, bizim köyden biri arada diyor bizim Karadeniz'den diyor ki bana bir 800 milyon yolla daha dedi bakan oldun Allah Allah dedim diyor bakan olunca diyor haricden para mı veriyorlar hem dedi param yok e olsun 600 yolla dedi falan ya yok dedim anlamıyor musun diyor sen dedi oldun bakan da paran yok ya yapmam o işi dedi ya <gülüyor> yapmam o işi bırak dedi o işi sen istifaat dedi istifaat yani ya da ye diyor sağdan soldan yolla bana diyor ya da diyor istifaat diyor akraba da böyle yapıyor. Adam geçen anlatıyor açık oturumda ya Rezalet Hele karı Uuu Komşunun karısı bir arabaya binsin de bu bir aşağıda kalsın Bu ne aldı sen neredesin sen Bak millet nereden ev aldı sen de beni nerede oturtuyorsun Bizim bundan ne aşağılığımız var ya Sen ondan daha zengindin zamanında Bak erip solladı geçti Karı Ne var? Bu helal aram demiyor Dümdüz gidiyor Ben helal aram seçiyorum benim durumum biraz kısıtlı olabilir ben sana helal aram sormuyorum ki ya. Onlar neye bindiyse beni de ona bindir. Nereye gidersen git diyor. Cennete, cehenneme fark etmez. Senin geçimin dar diye ayıplıyor. Maaşın az diye ayıplıyor. Sen niye şu makama gelemedin? Ya o makama gelmek için rüşvet vereceksin, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, ben yapamadım diyor. Ne beceriksiz adamsın diyor ya. Karılar yapıyor bunu çok. Komşular yapıyor, ana baba yapıyor. Ve yükellevûneum âlâ yuttayık. Ona gücünün yetmeyeceği zahmet ve sıkıntılar ve sorumluluklar yüklüyor. Bu da ne yapıyor? Aşağıda kalmayayım, altta kalmayayım. Halbuki cehennemin dibinde kalacak haberi yok. Ondan bundan eksik olmayayım. Karım çoluk çocuğumun yanında rezil olmayayım. Ne yapayım? Hatta yuri de nefse ul ondan borç alıyor. Oradan kredi alıyor. Onu ödeyemiyor. Bunu yapamıyor. Kendini uçurumlara sokuyor. Helak oluyor. Dinde gidiyor. Dünyada gidiyor, ahirette gidiyor, sonunda kurşunu kafaya dayıyor, intihar ediyor. Bugün görüyorsunuz, bu kadar haberler izliyorsunuz. Nice insanlar, bu yakınlarının efendim yüzünden girdikleri işler, borçlar alacaklar, verecekler yüzünden helak oluyor. Halbuki el kanaatükenzün la yefna, kanaat bitmez, tükenmez, yeye bitiremeyeceğin bir hazinedir. Ha tabii ki ne lazım? Zaruri ihtiyaçlar lazım nedir? Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Avretini örtecek elbise, belini dik tutacak lokma, başını sokacak yuva. Bunların dışında bir zaruret yok. Ama yuva tamam kümes kadar bir yuva, bir de var ki 100 metre daire, bir de var 500 metre villa. Ha bunun sonu yok. Cennetine kadar yolu var kadar da yolu var. İki tarafı da gidiyor bu. Helalı var, haramı var. Haa. diyor ha tabii yemeğin sonu yok. Baklavası var, böreği var, tandırı var, kandırı var. Her şeyi var. Bir milyona da karnını doyurusun, yüz milyona da, bir milyara da, beş milyara da. Şu anda on milyar, yirmi milyar bir sofra oturup kalkan adam var. Bir kerede. Ama ben, bir milyona da doyan var. Ne olacak şimdi? Kim dedi sana? Kanaat et. Ha tabii adam hepden muhtaçtur ayrıdır. Fakirin biri gelmiş zenginin birine adamın aç açık hiçbir şey yok bir kağıt yazmış ona pusula gibi yani demiş ki ben muhtacım bir yardım istemiş isteyebilir Allah niye muhtaç etti zenginlerden istemek için istemiş ona zengin de çok hocaymış biliyor musun o da yazmış ona el kanaatü kenzüllayef de ulan serseri sen kanaat et Villalar yetmiyor, arabalar yetmiyor, fakirin bir şeysi yok, neye kanaat edecek? Değil mi? Kanaat bitmez hazinedir, biliyor musun? Fakir de hocaymış, biliyor musun? Kağıt geri gelmiş buna. bu da yazmış, badel, ekli ve şürbi ve sükna demiş, biliyor musun? Kanaat bitmez hazinedir ama demiş, yiyip içeceğim bir de evin olacak ondan sonra demiş. E şimdi hakikaten de yani şimdi çulsuz adama zenginin kanaat tavsiye etmesi de abes kaçıyor yani. E ta ona da yardım et o zaman. Ona da yardım et. Adamın yemeği yok. Adam asgari ücret, kirayı nereye ödeyecek? Nasıl çocuk bakacak kardeşim? Ona da yardım et. Zenginsen ona da yardım edeceksin. Niye kazandın bu paraları? E benim param'a ortak mı var? Var. Kim ortak etti? Allah-u Teala. وَفِي أَمْوَالِهِ m'alum مَعْلُومُ لِلْسَائِلِ mahrum. Zenginlerin parasında bilinen ölçüde hak var, zekat var, sadaka var, fitre var, kurban var, vacip haklar var. Kim fakir, muhtaç, miskin, yoksul, yetim, dul? Muhtaç onun onda hakkı var diyor Allah O hakkı kim verdi? Sana o tümünü veren kırkta birinde ona verdi. Ve atum min malil ladzi Allah ne diyor? Sizin kendi kazandığınız paradan, ananızdan doğarken yanınızda getirdiğinizden vermeyin. O sizin kalsın diyor. Ana ananızdan neyle geldiniz? Donsuz çıktınız dünya. Neyiniz vardı? Şimdi don beğenmiyorsun. Don'u bile marka olacak herifin. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Gibi bir şeriat donu be. Şal var gibi bir don içine Ne var? Bir Herif atletini bile marka giyecek ya. Yani. Ne oluyor? Anandan nasıl çıktın diyor. Ha, Sonra kazandın. Kim verdi sana? Allah. İşte Allah'ın size verdiği mallardan onlara verin. Yani ne demek? Mevla diyor ki sizin kazandığınızı vermeyin. Zorunuza girer diyor. Benim size verdiğimden verin. Kolayınıza gelsin diyor. O da diyor ya Rabbi hepsini sen verdin de hepsini verdim de hepsini isteseydim görürdün gününü birazını istiyorum bari onu doğru ver diyor. E ee, o zaman bu fakirlik biraz yoksulluk önlenirse şu zekat müessesesi Türkiye'de işlese fakir kalmaz. Ama bir fakfuk fon tutturmuşlar. Fakfuk onu da kendileri yiyor zaten. Fakir yine fakfuk kaldı. Bir şey yok. <gülüyor> Fakire bir fakfuku kaldı yani. Bir şey alamıyor ki. Bir şey yok. Doğuda millet, kuyruk bir kömür yardım yapacağım diyor bütün millet perişir Allah'ım ya Allah bu fakirlikten kurtarsın bu milleti Amin. yani adamın katır trilyar milyar dolar servetler ya vereceksin zekat işte Resulullah, kuzmine varayım sadakatine Habibim al diyor bunların parasından zekatlarını diyor ha, Resulullah ne yapıyordu? zekatlarını alıyordu koyundan şu kadar, kuzudan bu kadar, deveden şu kadar, gübüşten bu kadar, altından bu kadar Ya. Resulullah ölür ölmez Ne yaptılar? Biz zekatı vermiyoruz kestik dediler Bazı kabileler Ebu Bekri Sıddık ne yaptı Ne oluyor dedi hayırlı işler E dediler Resulullah öldü e din mi bitti Ne olacak? Ya şimdi boşver bu iş gibi oldu bu işi keselim dediler Namazı namazı kılıyoruz namaz bedava dediler namaza devam dediler zekata Ne dedi? Namaz namaz paklamaz dedi beş vakit camiden çıkmazsanız dedi bir oğlak bir kuzuyu bile eksik verseniz zekattan sizde gavur gibi savaşırım dedi gavur gibi savaşırım dedi işte. namazla zekatın arasını ayıran müslüman olmaz dedi işte bu bekli sıttık onlar sıkı tutmasaydı şimdi zekatın adını da unutmuş olurduk hiç olmazsa adı var biraz e ne olacak şimdi <gülüyor> Ya onun için zaman o zaman ki insan dinini kurtarmak için insanlardan uzak duracak ilişkilere girmeyecek Samimiyet kurmayacak Kendisini günaha sevk eden Dünyaya sürükleyen Dünyacılığı özendiren insanlarla Görüşmeyecek Gidiyorsun bir adamla ahbaplık kuruyorsun Senin karın onun karından Bulaşıyor huyu Ondan sonra o ona Biz bu tatilde şuradaydık Bugün şurada yemek yedik senin karı da böyle bakıyor Biz bütün gün evde yiyoruz bir şey de bulamıyoruz diyor Geliyor ondan sonra sana Görüyor musun diyor Milleti görüyor musun? Millet bu tatilde nereye gitmiş? Hanım biz nereye gidelim bizim paramız yok. Köye zor gideriz ya. Ben anlamam diyor. Bu, bu yaz bu bayram tatili mutlaka bir yere gideceğiz diyor. Ayıp oldu diyor ya kadına. Ben diyor hiçbir yere gittik diyemedim diyor ya. Ha görüştürme öyle. Onunla bununla görüştürme. Akrabanla sıla Rahim'i zedeleme. Seni harama sevk edecekleri noktada günaha Yalana, faize bulaştıracaklar noktada Anana, babana, oğluna, kızına Güvenme İlişkiyi kes Kula itaat yok Allah'a isyan noktasında kula, Hiçbir kulun hakkı yok Allah bu Anan sana namaz kılma diyemez Anan sana kapanma diyemez Baban sana faize imza at diyemez Amcan senin kredi aldıramaz Kimsenin de böyle bir hakkı yok Çünkü bütün haklar Allah'a aittir Ondan sonra anana babana karına kocana oğluna kızına verdiği haklar Allah'ın verdiği sınırlarla kayıtlıdır. Sınırsız hak ancak Allah'a ait. Allah Teala hakları sahibine haklarını verenlerden eylesin. Allah Teala kendi hakkını evvela yerine getirenlerden eylesin. Bak bu hadis şimdi ufkunuzu açtı mı? Şu anda yaşadığımız bir şeyi bize tasvir etti mi? Kaç sene evvel söylendi bu? 1400 sene. Hiç böyle bir şey var mıydı? Alakası yoktu. Alakası yoktu sahabe zamanında. Nerede ya? Ne mübarek insanlar. Günahla para kazanamazdın o zamanda. Şimdi de günahsız kazanamıyorsun. Sahabe zamanında, tabi zamanında adamın biri rüşvet teklifesi. Adam bitti ya. Adam bitti. Yalan desek bitti. Aldatsa bitti. Hazreti Ömer var ya. Adamı ne yapar be radıyallahu anh? He? Vali'yi indir aşağıya <gülüyor> Valiye gitmiş diyor ki oturdu sofraya vali de ona bir Hazreti Ömer'in valisi bir sofra kurdu ona şöyle birkaç çeşit yemek Hazreti Ömer dedi ki bu dedi senin yediğin sofrandaki bulunan rızıklardan bu memleketteki herkesin evinde var mı en aşağısının en fakirine kadar hepsinin sofrasında bu yemekler var mı dedi herkes vali mi dedi ya ne dedi herkes vali mi sen de vali değilsin o zaman dedi. Hazreti Ömer adamı bir anda azleder böyle. Öyle bürokrasi mürokrasi yok öyle. İmza mı imza cumhurbaşkanında da takılmaz. Hadi dedi. E i̇şte. Günahla rızık kazanabilir misin? Sahabe tabi'nin zamanında günahla para kazanamazken 1400 sene evvel haber verdi bu anı ki günahsız para kazanılamayacak zamana geldik. Ne buyurdu? Ümmetim ahir zamanda hepsi faiz yiyecek dedi. Dediler ya arzula yemeyen olmayacak mı? Ve men yemeye gül Yemiyene de dumanı vuracak dedi. Şimdi hepimize dumanı vuruyor. <gülüyor> hepimize çark faizle dönmüş, ekmek'e kadar faiz koymuş. Yediğin ekmekten bilmem neden yaura faiz ediyorsun ya? Yani. İmefe, bilmem ne, bilmem ne, her tarafımızı mahvetmişler. Allah tersine döndürsün inşallah. Hayır. Allah tersine döndürsün. Hayır. Çarkı İslam'a döndürsün. Kur'ana döndürsün. Hayır kalpleri ne döndürsün. Amin. amin amin amin. Size de bir zılgıt çektim. Maşallah. Ne amin tutturdunuz. Bu gece kabul oldunuz ama haftaya yine gevşersiniz. Ben de hepsizle mi uğraşacağım ya? Mübarek haftaya kuvvetli aminleri bir daha iki demi tembih etmem ben. Bir kere konuşur. Tamam? İnşallahü rahman. Şimdi amin. Sübhaniyyırabbil aliyil azim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ala seydil murselin Muhammedin ala ali ve sahbi ya Rahman Ya Rahim Ya Arham Arrahimin Allahumma inna nas'aluka al-jannah ma qaraba ilayha min qawlin wa 'amal na'udhu bika min an ma qaraba ilayha min qawlin wa 'amal Allahumma nas'aluka min ghayri ma salaka nabiuka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na'udhu bika min sharri musta'adhaka nabiuka Muhammad sallallahu aleyhi alayhi wa sallam anta al-mustaan wa lak al-bulaagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim ya arhamerrahimin, ya arhamerrahimin, ya arhamerrahimin Bu kıyamet alametlerinden ya Rabbi Bu masiyetlerle ilgili faslondan, kısmından bizi uzak eyle ya Rabbi Geçimlerimizi helalından ihsan eyle Haramlardan, şüphelerden bizi uzak eyle Bu bu kadar cemaat senin rızan için bir araya geldiler Melekler etrafımızı çevirdiler Ayetler, hadisler okundu Bu rahmet meclisinden bizi ayırmadan bizi helal geçim kapıları aç ya Rabbi Bizi rızık yüzünden darlatma ya Rabbi borca düşüp günaha sokturma ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. gücümüz yetmez işlerin içine sokma bizi ya Rabbi kanaat nasip beyle bize dünya hırsından uzak eyle bizi ya Rabbi hanımlarımızı çocuklarımızı da ahirete tercih edenlerden eyle dünyaya rağbet etmeyenlerden eyle ya Rabbi bütün ailemizde çevremizde yoluna hadim eyle dinine hizmetçi eyle ya Rabbel alemin ya Rabbel alemin ve ya nasirin vatanlarımızda evlerimizde ocaklarımızda İslamı yaşamak üzere bizi emin eyle ya Rabbi Hürriyetimizi daim eyle yarab. iç İç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle ya Rabbi. Vatanımızı böldürme ya Rabbi. ezanımızı susturma ya Rabbi. Bayrağımızı indirme yarab. Sen bütün İslam vatanlarını muhafaza eyle ya Rabbi. Bütün İslam vatanlarında Müslümanların İslam'ı serbestçe yaşama imkanlarına nasip eyle ya Amin. Âmin diyenlerin arzu himden azade eyle. bizleri gaflet uykusundan ikaz eyle. Ya Rabbi gece teheccüdde kalkmak nasip eyle. Sabah namazlarında cemaate çıkmak nasip eyle. Ya Rabbi bir vakit namaz kazayı bırakmadan, bütün haklarını ifade ederek, kul haklarından da kurtularak huzuruna gelmek nasip eyle. Bizden evvel ölenlere garip garip rahmet eyle kabirlerini, nur eyle. Bir kere dahi sohbetimize gelen, şimdi kabirde yatan, hediye bekleyen bütün cemaatlarımız ruhi için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü ennem hamd ve rasulü. Hediyemizi ulaştır. Onları bizden razı et Ya Rabbi. Neyi yapmışız da o sohbetlere gitmişiz. Arkamızdan bize de okundu temellerin nasip eyle. Bize de arkamızdan böyle okunmak nasip eyle. Cemaattan ayırma bizi ya Rabbi. Amin. Ya Rabben alemin son nefeste bizlere de imanı kamül husnu katime ve kelime-i şehadet buyurun. Amin. Eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne ve son kelamımız eyle ya Rabbi. Amin. Bu son sözü kolayca okumak nasip eyle ya Rabbi. Amin. Aklımızı kaybetmekten bu... Bunamaktan bunalmaktan, şeytanın musallat olmasından bizi muhafaza eyle. Amin. Sabit akılla, sabit sözle, kavli sabitle, dünyada da ahirette de, ölürken de kabirde, de, mahşerde de bizi sabit eyle ya. Amin. Bi hurmet daha ve yasin. Ve selamün aleyhine ve selamün aleyhine ve ya Rabbel alemin. İla şerefin nebî ve âlihine ve sahib ve şerikine âlur efendi ve âleyhine ve elhamdül aleyhine ve âle. En vaatina